835. konu, Hazreti Peygamberin Hendek gününde sırt üstü düşüp ayakları havaya dikilen bir müşriye gülmeleri, Amir Bin Sa'd şöyle anlatıyor, bir keresinde Sa'd, radiyallahu anha, ben Hendek gününde Hazreti Peygamberin, azı dişleri görününceye kadar güldüğünü gördüm, dedi, bunun üzerine ben ona, Hazreti Peygamberin niçin güldüğünü sordum, bana şunları anlattı, savaş esnasında elinde kalkan bulunan bir adama ok atıyordum, ben oku attığımda o kalkanıyla kendisini koruyordu. Sonunda kafasını kaldırdığı bir sırada attığım o ok kalnına saplandı. Adam ayakları havaya gelmek üzere devrili verdi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber mübarek azı dişleri görününceye kadar güldüler. Hazreti Peygamber hangisi için güldü? dediğimde de adamın ayaklarının havaya kalkışına güldüler diye cevap verdi.